Merhaba ben Sami Can Merhaba ben Barış Gelişimci Muhabbeti'nin 5. bölümüne hoş geldiniz Bugün bir e, konuk konuşmacımız var Şahin Yalabık Merhaba, Merhaba. Şahin e, Şahin biraz kendinden bahsedebilir misin? E, çok kısa bahsedeyim e, Fazla vakit almayayım burada e, Aslen makine mühendisiyim 37 yaşındayım e, Sanıyorum buraya konuk olma sebebi Makine mühendisi değil biraz daha oyun tarafı Hı -hı. Dolayısıyla makine mühendisliğiyle ilgili kısımları atlayacağım Satış mühendisliği yaptım, işte, e, proje koordinatörlüğü yaptım. E, en sonunda geldiğim nokta bir oyun kafesi açmak oldu ve burada kendi oyunlarımı tasarlamaya başladım. E, bir anlamda startup sayılabilecek bir şey. Tabii çok e, iyi bir örneği değil ama e, yine de bir startup sayabileceğimiz bir şey. E, buradan sonra dijital e, sektöre giriş yaptım, Peak Games'e tanıştım. E, burada da bir 3 sene tecrübem oldu. Yani 4 e, artı 3 toplam 7 senelik bir tecrübem var oyun sektöründe. E, dolayısıyla bugün muhtemelen bunları konuşuyor olacağız, bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Çok güzel bir sohbet olacağını eminim. Okey süper. Bugün muhabbeti aslında startup nedir sorusuyla başlamak istiyorum ben. Yes. Yani çok böyle arada tartışılan bir konu. Hatta biz bu podcast'i kaydetmeye başladığımızda birisi bir koment atmıştı. Peki bu podcast bir startup olacak mı diye? Yani startupın tanımı gerçekten herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Mesela Serkan Ünsal, Dakik'in kurucusuyla kendisiyle bir kuara da tartışmamız olmuştu. Bana şey demişti, Turkcell'de bir startup sayılır demişti. Ben Turkcell'in start-up sayıldığını düşünmüyorum. Çünkü limitsiz kaynağı olan, böyle hani hiçbirimizin erişemeyeceği kaynaklara erişebilen bir firmadan bahsediyoruz. Hı. Belki nereye gideceğini çok bilemeyen bir firma olabilir. Evet Bir sürü problemi var çünkü telekom sektörü çöküyor işte ne yapacaklarını bilemiyorlar. SMS'ten gelir kazanıyorlardı o gitti. Şimdi ne bileyim Elon Musk uzaya e, uydu gönderip interneti uzaydan yaymayı düşünüyor falan filan. Ya yani böyle bir sürü problemleri olan bir şirket olabilir ama o böyle bir sürü kaynağa erişebilen dev gibi bir firma. Problemleri var. Önündeki problemleri de kaynaklarıyla çözebilir. Bence startup'ın en önemli olaylarından birisi Limitli kaynağı var. Mesela işte Şahin bahsetti. Yani e, kendi emeği dışında neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir kafe açıyor. Burada oyun tasarlıyor. Böyle Şahin'in eline 100 milyon dolar falan vermiyoruz. 100 milyon doların ötesinde böyle bir anda onun ürünlerini alacak yüz bin tane müşterisi yok. Bunların hepsini kendisi inşa etmesi lazım. Ya aslında burada birazcık bilinmezlikten bahsetmek gerekiyor? Yani startup dediğimiz şeyde bilinmezlik olması gerekiyor. Ne sattığın, kime sattığın daha tam oturmamış. Onları Aynen. tam belirleyemediğim Aynen. Daha ürününü belirlememişsin, müşterini belirlememişsin, nasıl bir match yapacağını belirlememişsin. Ee, ama bir yandan da şey var yani... E böyle bir ileri doğru gitme hareketi var yani. Gerçekten evet. bir amacın var. O amaca doğru hareket eden bir firma olman gerekiyor startupsa Yani çünkü aslında ne bileyim e, şu an modadayız. Modada her yerde sürekli kafe açılıyor. Mesela ara sokakları kafeler açılıyor. Acaba buraya insanlar gelip de müşterimiz olacak mı Hı -hı. diyor adam. Ha o startup mı bence çok değil. Çünkü bir kafe açmış. Zaten beklentisi modada bir kafe olmak yani, yani daha ötesi değil. En azından onun sattığı ürün belli. Yani onun, onun bile aslında tabii ki pivot etme şansı var. Yok mu? Adam <gülüyor> e, kahve satar ken bir anda kitap satan bir kitapçıya dönüşebilir mümkün. Aynen. Yani orada aslında çok ince çizgiler var. Onlara startup demek lazım mı, değil mi derken ama bizim daha çok bildiğimiz tarafta mesela Amazon bir startup mı? Evet. 5 yıl önce ya da belki 10 yıl önce bir startup'tı ama bence şu anda değil. Öyle açık bir ayrım yapabiliriz orada. Tabii yani zaten bence IPO falan gibi şeyler biraz şirketin yapısını bayağı değiştiriyorsun. işte. kimsenin erişemeyeceği finansal kaynaklara erişmeye başlıyorsun. İnanılmaz bir cebinde para oluyor. İstediğin pazara rahatça giriyorsun. Startup kültürünü devam ettirebilirsin. Mesela Facebook evet. falan gibi böyle hani küçük ekiplerle bir şeyler inşa etmeye çalışan, daha ecail olmaya çalışan yapıları içeride barındırabilirsin ama bu startup olacağı anlamına gelmiyor. Bence işte limitli kaynak, belki bir farklı bir yaklaşım ve o belirsizliğin içerisine böyle hani girip bir şeyler çözme çabası startup'ı tanımlayan... Belki oraya şunu da katabiliriz. Yani ben biraz da belki zorluyor olacağım ama... E diyelim ki işte ne vardı? Fabcom vardı yurt dışında. Hı hı. Onun aynı modelini gelip burada yapan, hatta Fabcom yine şey bile yani daha evet startup kalıyor, daha basit bir şey satıyor. Dümdüz bir mobilya satan bir siteden bahsedelim. Alıyor. Şu anda bizim gittiğimiz Ikea'da ya da şuradaki köşedeki mobilyajda bulabileceğimiz mobilyayı internetten satan bir site bence ne olursa olsun bir girişim, bir startup olamıyor. Ben bir de bir taraftan onu da düşünüyorum. Yani birazcık inovatif, birazcık daha değişik bir şeyler yapmasını bekliyorum. Bu biraz daha kişisel bir şey olabilir ama bilmiyorum yani dümdüz aynı şeyi yapan daha önce örneklerini gördüğüm şeylerin bir startup olmasını kabul etmiyorum ben. Yani işte ben aslında, ya şimdi şöyle bir durum var. Mesela internet üzerinden e-ticaret yapmaya çalıştığında rekabet zaten seni bir startup gibi davranıp sürekli bazı şeyleri yeniden inşa etmen ve inovasyon yapmayı zorluyor. Yapamıyorsan zaten hayatta kabul oluyor. Evet. Yani öyle bir ortam var. Zaten öyle onu yapamayan firmalar ölüyor. Yani ee, yani ama bir yandan da illa inovasyon yapmak zorunda diye bir durum yok. Bir de inovasyonu yani tamamen yeni bir şey getirmek diye konuşuyoruz. Hı. Ama mesela Amazon arkada o kadar abuk sabuk inovasyonlar yapıyor ki sen bilemezsin. Süreç inovasyonu yapıyor adam mesela. Doğru. Yani inovasyon yapan, inovasyonla girişimcilik yapmak tamamen ayrı bir durum bence. Ama her girişim illa inovasyon yapmak zorunda değil. Ya da süreç inovasyonunu mesela sen inovasyonu nasıl sayıyor Yani normalde A şekliyle yapılıyordu. Şimdi B şeklinde yapılmaya başlandı ve tamamen bir an ne bileyim bir sürü efficiency getirdi. Aynen. Ama baktığında böyle bir mucitlik bir durumu yok. Mesela yeah. McDonald's bence ilk kurulduğu zamanlarda bir bayağı bir start atmış. Çünkü normalde sen gidip burgerini söyleyip orada oturuyormuşsun falan filan. Adamlar bildiğin mantar dönme hızlarını o kadar aşağı çekmişler ki böyle Gidiyorsun alıyorsun gidiyorsun falan filan gibi Bir yapıya büründürdüğünden Rakiplerin 10 katı hızı mağaza açmaya başlamış Doğru. Bir, Çok hızlı bir şekilde büyümüş Mesela Bu bir inovasyon bence evet, Modada olduğumuz için arkadan bazen böyle <gülüyor> Kamyonet sesleri gelebiliyor ee, Bizim sokakta inşaat var şu anda bak. Biraz o, bulanık bir alan galiba Startup tanımını yapabilmek yani Kolay kolay uzlaşılabilecek net e, Şeyler yok üzerinde Aynen yani, e, ben yani şirket aslında... büyüdüğü bir şey mi peki burada e, parametre mi? Şirketin başlangıcından geldiği yaşamaya kadar katettiği mesafe belki bir parametre olabilir. Hani ne kadar büyüdüğü önemli olabilir. Yani büyüme isteği bence. Yani hani e, ne kadar büyü değil, değil de yani şu anda ben biri yapıyorum ama ben bunu yüze taşımak istiyorum. E, yani ben şu anda bunu 10 kişiye sattım ama aslında 10 bin kişiye satmak istiyorum gibi bir şey olması. Yani, yani ki... oldukça startup olarak nitelendirmek doğru olabilir diyorsun. Aynen. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela atıyorum sen 100 tane kişiye satayım bunu bu bana yeter kadar para kazandırıyor. Dediğin zaman o lifestyle business oluyor. Evet. Yani bu gerçekten böyle hani çok fazla çalışmayayım yılın böyle bir buçuk ayı e, tatile gideyim falan filan dediğin zaman o zaten high growth yani hızlı büyüyen bir iş olmuyor. Böyle yavaş yavaş büyüyüp sana güzel para kazandıran bir iş oluyor bence. güzel bir miktar. Ben e, aslında sana bağlamak istiyorum çünkü işte biz Şahin'le bir e, oyun atölyesinde tanıştık. Ben de oyun tasarlamaya merakı olan bir insanım. Sürekli oyun oynuyorum. Hatta aynı mahallede oturduğumuz için belli aralıklarla buluşup oyun oynuyoruz. Yani e, Şahin kendi oyununu yapmış ve ben bu oyunu sürekli oynuyorum. Çok güzel bir oyun bence. Ee, i̇şte bence de. işte bir startup olayında da böyle bir durum var yani. Passionate olduğun bir şey yapıyorsun. Yani gerçekten oyun yapmak istemişsin sen, oturmuşsun evet. oyun yapmışsın ve gerçekten evet. bir bitmiş bir ürün var ortada. Ee, sen diyorsun ki başarısız oldum, bir sürü sebebi var bunun. Hı -hı. Biraz bundan bahsetmek istiyorum yani nedir, tamam. e, oyun mühendisi nedir, Elemental'dan biraz bahset, neler yaptın biraz kendinden bahset, tamam. anlat. Merak ediyoruz yani. Tamam. Benim hayatımın son 7 yılı aslında sevdiğim işi yapmak projesi gibi geçti hani ve bunu yapabildim. Bunu yapabilen çok insan olduğumu da sanmıyorum. Şanslı olarak nitelendiriyorum kendimi dolayısıyla. Gerçekten oyun yapmak benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şey. Ki board game'ler çok yapılabilir, çok accessible. Herkesin yapabileceği bir şey olduğu için özellikle board game'ler üzerine çok rahat çalıştım sürekli. İşte makine belli bir süre götürdükten sonra bunun kesinlikle yapmak istemediğim şey olduğuna karar verdim bir noktada. Ee, sağ olsun eşim de beni destekledi. Ee, ne yaparım ne yaparım ben düşünürken en sonunda bir kafe açıp burada kendi e, board game'lerimi tasarlayıp bir yandan network oluşturup oraya insanlar Hı -hı. gelip gidecek onda play test yapabileceğim bu iyi bir fikir gibi göründü bir yandan da kendini çevirir işte kafe e, belli bir geliri var Hı -hı. E, diye düşündüm tabi bilmiyorum kafe tecrübem diyor kafe işletmişliğim de yok dolayısıyla o sırada iyi bir fikir gibi göründü bu Hı -hı. E, çok kötü bir fikir değilmiş bu arada en sonunda da ona karar verdim ama çok benim yapabileceğim bir iş değilmiş bu aslında. Ben evet oyun tasarlama üzerine yoğunlaştım zaten kafede. 4 sene açık kaldı kafe. Hı. Ama onun dışında kafenin e, gidebileceği çok farklı yerler de vardı. Oraları es geçtim çok büyük ihtimalle. Hı. Ya da bunun bir oyun mühendisinin, bir marka yapmanın e, çok daha iyi yolları vardı herhalde. Ben bunlara hiç odaklanmadım. Çok düşünmeyi sevdiğim şeyler de değildi. Ya, oyun mühendisinin markasını nasıl büyütürüm? İşte, belki kafenin French oluruz olabilir, karşıda bir şube açılabilir falan gibi şeylere hiç odaklanmadım. Hı. Dolayısıyla nasıl kötü bir startup yapılır iyi bir örnek olabilir oyun mühendisi projesi. Tek odaklandığım şey ayırabildiğim bütün vakti oyun tasarımına kanalize etmekti. Yani genel hatta zaman zaman müşterilerle bile ilgilenmiyordum. İlgilenmem gereken zamanda çünkü gerçekten sevdiğim kısmı benim oyun mühendisinde olmamın oyun tasarımı yapmaktı. Ya da işte orada yeni mekanikleri gördüğüm oyunları oynamaktı. Yani bir şeyler kendime bir şeyler katabilmekti ve o taraf hep oyun tasarımıydı yani genelde. Tam da bu yüzden 4 sene sonunda zaten bırakmak zorunda kaldım. Karşıda da bir başka bir benzer yer açılınca iyice evet. karlık düştü. Hı hı. Ben de çok üzerine eğilmediğim için artık yapılabilir bir iş halinden çıktı. Ama çok önemli tecrübeler oldu tabii ki benim için. Bir yerden bahsetsin nasıl bir yerdi yani ben çok merak ediyorum ee, yani Moda Eee her, her yerde Rua sokaktaydı. Şu Hı. anda farklı bir kafe var orada. İki kere ev değiştirdi oyun mekansından sonra da. İlk olarak çok fazla e, board game aldım tabii ki. Hani kafede 130'un üzerinde falan board game vardı. Yani İstanbul'da hatta Türkiye'de muhtemelen tabii. bulabileceğiniz herhangi bir yerdeki board game sayısından fazlaydı. İnsanların oyunu oynamasını istiyordum. Çünkü Türkiye'de board game kültürü yani biliyorsunuz pek yok gibi bir şey. Hani evet. Avrupa ülkeleriyle ya da Amerika ile kıyasladığınızda hmm. insanların bir araya gelip oynadığı oyun sayısı çok az. Yani hmm. bir elin parmağını geçmiyor. Bilinen birkaç oyun var sadece. Ee, bu gelişsin istiyordum. Böyle bir misyon gibi bir şey edindim kendi kendime. Hmm. Ki insanlar yeni yeni şeyler tanısın, yeni mekanikler öğrensin. Başka bir şeylere oynamak istesin. Benim hmm. yaptığım şeyleri de oynamak hmm. istesin kendince. Böyle hmm. bir hmm. düşüncem vardı. Tabii zor bir şey bu. Ee, giren çıkan sayısı belli sonuçta. Kafenin metrekaresi belli. Ee, ama 4 senede bayağı bir insanı bir sürü oyunla tanıştırdım bu bu da mutlu etti beni gerçekten. Hı hı. E, kendi oyunlarımı da test ettirme şansı buldum insanlara. E, board Game aldıktan sonra e, bayağı oyun fototikleri yapmaya başladım. Bunların bazıları iyiydi, belli aşamaları geçtiler. E, daha e, uzun erimli testlere tabi tutuldular. E, ilk Kurt Adam diye bir oyun oldu bunların. Bunu basmaya karar verdim. Hı hı. Çok değişik tecrübe oldu. Bu da... E, bildiğim şeyler değildi bunlar. İşte matbaayla olan ilişkiler, matbaada evet. bu işlerin nasıl olduğu, paketlemesi, şirinklemesi falan baya bir Hı -hı. iş çıktı. Orada bir oyunun gerçekten A'dan Z'ye bütün aşamalarına tanık oldum ve öğrenmiş oldum. Ee, ondan sonraki oyun Elemental diye az önce senin de oynamayı sevdiğini söylediğin sağ olasın, Hı -hı. E, bir oyun oldu. o ee, Biraz daha ustalık dönemi oldum. Kurt Adam'da geçirdiğim tecrübe Adam sonra. mesela benim oynama şansım oldu evet, bir Oynayalım oldu Merak yani. evet. ediyor. Elemental'de biraz daha düzgün bir iş çıktı. Hem kart kalitesi, kutu kalitesi falan biraz daha iyi oldu. Oyun da biraz daha iyi oldu sanıyorum. Elemental'den sonrakiler çok o kritik aşamaları geçemediler. Dolayısıyla başka bir oyun çıkamadı. Ondan sonra zaten dördüncü sene sonunda oyun mühendisi, macerası son buldu. Peak Games'de başka bir yolculuk başladı. Hepsi inanılmaz tecrübelerdi. Yani bu Elemental olsun, kurt adam olsun ya da baskıya girememiş diğer board game'ler olsun. Benim inanılmaz heyecanlandığım ve zevk aldığım işler oldu. 7 senenin sonunda şu an tam olarak net olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yine oyun içinde kalacağım muhtemelen. Çünkü yapmayı sevdiğim başka bir şey yok ve sevdiğim işi yapmaya devam etmek istiyorum. Şimdi bir şey... Oyun mühendisinden sonra Peak Games'e girdim ve Peak Games'e evet. alakalı da sonra evet. soracağım çünkü Peak Games bence Türkiye'de başarılı startup hmm. ekosisteminin oyuncularından birisi. Onu bir konuşalım istiyorum. Tabii. Ama mesela şeye merak ediyorum yani müşteri nasıl bulduğun müşteriyle etkileşimin nasıldı evet. oyun mühendisinde. Ya yani ee... oradaki daha basit aşamalardan biraz daha bahsedeyim. Evet. Yani mesela sen oturdun orayı kiraladın çok daha özellikle basit bahsediyorum. Sonra aldın. Masa aldın, sandalye tamam. aldın, hmm. gittin oyunları aldın, ondan sonra elektriği açtırdın. Yani bunları özellikle bahsediyorum <gülüyor> ki çünkü gerçekten Bunun tüm girişimcilerin en büyük sorunları bunlar. Ne olursa olsun yani. Her Aynen. zaman herkes aynı yoldan geçiyor. Aynen. Ee, bunlar yaşanması gereken muhtemelen çok anlatıldığında da çok bir şey ifade etmeyen ancak hı. yaşandıktan sonra anlaşılabilen şeyler. Hı hı. Ee, şöyle bir şansım vardı. Ee, Türkiye Magic Komünitesini iyi tanıyorum. Hı hı. Ee, eski magicçilerdenin. Hı hı. Dolayısıyla e, hafif hazır bir e, oraya gelebilecek insan ...güruhunu tanıyordum aslında. Evet, e, Yusuf Kemal Vefa aracılığıyla da bayağı... E, ...magic ürünleri satma şansım da oldu... ...dükkanda, Türkiye distriktörü. E, dolayısıyla... ...yani kitlenin bir kısmı... E, ...zaten o dükkana gelmek isteyen... ...o dükkan arayan, dükkan evet. arayışında olan... ...öyle bir kafeye açığını çeken insanlar vardı. Bunların, insanların bazılarını zaten tanıyordum. Dolayısıyla öyle bir şansım vardı. Ondan sonra e, çok farklı komüniteler... ...çok daha küçük yaştaki çocuklar... ...yuguyu oyuncularıyla tanıştım mesela... Hmm. Onlar kafeye gelmeye başladılar. yu bambaşka bir ürün şeyiydi. E, yelpazesiydi benim için işte. E, Magic ve Yugio genelde dükkanı döndüren ürünlerdi. Ve onların müşterileri hı hı. E, en büyük şeylerdendi, e, müdavimlerdendi. Böyle bir şansım vardı. E, hiç tanımıyor olsaydım gerçekten çok daha zor olurdu. Tabii o klasik şu anda her zaman gördüğümüz gibi o komünitenin üzerine kurulma efekti. Burada da aslında en, en azından en başında işe yaradı. Evet işe yaradı. Çok Kesinlikle önemli şeylerden biriydi o da. Şimdi olayın biraz böyle backstoresini anlatayım. Ben sürekli böyle absurd oyun fikirleriyle geliyorum. Ondan sonra Orçun diye bir arkadaşımız var. Orçun'un işi de Nowhere Studios'un CTO'suydu. Orçun'u arıyorum. Ondan sonra işte buna bir Kickstarter yapalım <gülüyor> falan diyorum. <gülüyor> Ondan sonra Orçun da diyor ki işte mesela bir kart oyunu. Hemen 3 F'i bulman lazım. İşte e, ne o falan diyorum işte friends, family and fools işte yani bunun Türkçesi 3A oluyor galiba e, aile, arkadaşlar ve aptallar e, şeklinde mesela yani sen bir ürünü yaptığın zaman bu şekilde düşündün mü? Dedin mesela dedin mi okey bunun bir tanesinin maliyeti bu ben bundan şu kadar satsam şu kadar para kazanırım falan diye kafanda oldu mu? Çünkü anladığım kadarıyla üretmeye çok odaklanmışsın. Evet, üretmeye ee, Yani hani mesela bu tarz e, pazarlamasıydı, bunun şey ne olur, bundan para kazanabilir miyim gibi bir mekanik kafanda çalıştım mı? Anladım. Merak ee, kesinlikle para e, bayağı ikisinci plandaydı. İkinci de değil, yani farklı bir plandaydı. E, tek amacım tasarladığım oyunu insanlara ulaştırmak yani gerçekten bunun dışında bir tutkum yoktu. Hı hı. Evet oyunun maliyetini biliyordum. Yani kaç paraya mal edebileceğimi biliyordum. Hesaplamıştım. E, Raf maliyetim vardı. Ama ne kadar satar, nerede satar bunların planlamasını yapmamıştım. Hı hı. E, tek amacım oyunu daha çok insana ulaştırmaktı. Bayan maaş bir şekilde. Hı hı. Hani para kazanmak hiç para kazanmasam hiç umurumda değildi. Hı hı. Yani evet zarara da girmek istemezdim tabii ama para kazanmak kesinlikle amaçlarından biri değildi. Eleman Sadece kaç tane sattı peki? Yaklaşık 200 adet falan sattı. Çok küçük bir miktar var şu Hı -hı. anda hala elinde. O zaman şu anda şey mi diyebiliriz? Yani bu hikayenin içinde e, bu para kazanma şeyi olmadığı için, amacı olmadığı için acaba bu start için e, tam eşleşen süper bir örnek olmayabilir. Çünkü genelde startuplar uplar işte hani yatırım dağılıyorlar ya, yatırım almalarının tek göstergesi ileride o yatırımın X bilmem kaç katına kazanacak olmaları. Aynen. O yüzden bu biraz da sanki şey gibi yani ben hayat tarzım bu, bu benim bir hobim, bunu yapmayı seviyorum, bunun üzerine gideceğim ve bundan yapmayı sevdiğim şeyden para kazanırsam da ne güzel. Aynen aynen bu tanım evet, az önce yaptığımız startup tanımına pek, uyup, pek uyumuyorlar. Ama bir de olayı buradan bakalım. Şimdi aslında sen burada 3 yıllık falan 4 yıllık bir deneyim aldıktan sonra şimdi hep para diye düşünüyoruz kapitali ama sermaye dediğimiz şey aslında zaman. Zaman en önemli sermayelerden birisi. Sen buraya bu kadar zaman harcadın sonunda ne oldu? Peak Games'de bir oyun tasarımcısı olarak galiba iş aldın. Aynen öyle. Yani bence bu anlamda kendi çapında, kendi yani Şahin dünyası içerisinde böyle çok büyük bir venture yapmışsın. Şahin Yalabak'a büyük... yatırım yapılmış evet, oldu. Aynen, Şahin evet. yatırım yapılmış ve bu böyle bunun karşılığı alınmış gibi geldi bana. Doğru. Ben de hiç kesinlikle zaten pişman değilim yani o... yaptığım her şey yine olsa muhtemelen yine aynı şekilde yapardım. Aynı zamanda Elemental süper bir ürün. Yani kesinlikle. Yani şimdi bilmiyorum. Şu anda onu konuşmalı mıyız ama yani bence onunla ilgili farklı şeyler düşünüyorum. Yani, Elemental'ın çok fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hatta yani peak game'imize geçmeden yine bu konuya dönmek istiyorum. Mesela Elemental'ı ne yapmak istiyorsun? Çünkü gerçekten potansiyeli olan bir oyun. Çok güzel bir gameplay var. Yani Ben eve gelen neredeyse her arkadaşımı oynattım ve herkes çok beğendi. Ee, yani hatta benim sayemde birkaç kişiye de verdin diye biliyorum oyunu. Evet. Ee, yani ne yapmak istiyorsun? Benim amacım genelde değişmiyor. Benim amacım hep e, daha çok kişi oynasın bu oyunu. Ben e, hiçbir zaman para odaklı bir insan herhalde olmayacağım. Bu biraz yapısal. Dolayısıyla bunu daha çok kişiye ulaştırabileceğim herhangi bir tool kullanmak isterim. E, i̇şte bu Kickstarter olabilir, başka bir şey olabilir. Nasıl fund edileceğine dair kafa yorulabilir. E, nasıl daha çok insana ulaşabilecekse o şekilde bir iş yapmak isterim ama dediğim gibi bu para odaklı olmaz mıydı? Burada hikayesi geldi Akon. Geçen gün dinledim. Trendos diye bir e, girişim var. T-shirt. Evet, T-shirt. Evet, ve üzerine işte bu e, art basılıyor. Aynen. Farklı Aynen. insanların yaptı. Şimdi o adamın hikayesini dinledim ben geçen günlerde. Ve adam e, şey diyor yani e, şöyle bir durum olmuş. <gülüyor> adam kesinlikle kesinlikle para odaklı değilmiş ve e, sadece e, şey ilgileniyormuş. Yani kendi bir şeyler üretiyormuş, sanat yapıyormuş. Ve onları insanların görüp beğenip beğenmeyeceğini meraklıyormuş. Bunda değilmiş yani satın almaları ya da başka bir şey yapmaları. O yüzden adam işte bir yere kendi ürününü yollamış sonra seçilmiş birinci olmuş ondan sonra aa bak ne güzel ben birinci olabiliyorum ben seçilemiyorum. O yüzden başka insanların da artlarını toplayayım ...bir şeye getireyim, bir ortam olsun... ...herkes orada toplansın, oradan bir tekrar seçimler yapalım diye... ...öyle bir fikir gelmiş adımın da ...ondan sonra o trendless'e dönüşmüş falan filan... ...ve adam tüm süreç boyunca ben hiçbir zaman paraya odaklanmadım diyor... ...onun da değil diyor ve olay kendi kendine buralara geldi diyor... ...şimdi orada adam her zaman şöyle hiringler yapmış... ...yani bu işin business tarafıyla ilgili... Işe sen bak ben ilgilenmek bile istemiyorum demiş başkalarına... ...ve o adamlar şansına ya da iyi hiring yaptığı için... ...ya da tanıdık iyi olduğu için bilmiyorum... O adamı bir yerlere getirebilmişler. Belki şu anda şöyle bir sonuç çıkıyor. Sen böyle şey odaklı olduğun için, e, paradoklu olmadın ve daha çok üretim odaklı. odaklı olduğun için yanına belki bir business tarafından bir co-founder'la beraber... Ben işin, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bu işin, bu işin kesin... aralara gitmesi mümkün. O aynen, çok aynen. benziyor. Yani. E, böyle bir şey olması lazım muhtemelen. Bu işin büyümesi e, ancak böyle olabilir. Yani benim büyütme şansım olmadığını ben artık bilebiliyorum. Yani o, o alanlara odaklanamıyorum çünkü. O zaman bu konuyu bir detay <gülüyor> bir şekilde, ailenizin finanssız olarak hemen <gülüyor> <ama> olabildiğince <gülüyor> destek atmaya çalışıyorum. <gülüyor> Aynen, şimdi bunu bir köşeye koyalım sonra tamam. biz birebir bir konuşalım. Peki Peak Games nasıldı? Neler yaptın? Merak ediyoruz. Yani Biraz içeriden böyle bilgi hmm. almış olacağız aslında. Peak Games herkesin çok, çok takip ettiği bir firma. Çok güzel, büyük şey ser geçirdiğim Peak Games'i Yine e, çok sevdiğim şeyleri yaptım. İnanılmaz bir öğrenme sü süreci yaşadım. Yani dijital Oyun tasarımıyla ilgili bilgim bayağı kısıtlıydı. Yani oyun mühendisliğinde de işte Flash kullanarak Action Script 2 bir şeyler yapıyordum kendi kendime ama Hı -hı. çok genelde board game üzerineydi. Dolayısıyla dijital oyun dünyasıyla tanıştım. Ee, çok hızlı bir öğrenme süreci oldu. İlk başta game designer olarak girmiştim. Ee, çok hızlı bir şekilde tecrübe kazandım. Lead designer oldum. Sonra işte associate producer oldum. En sonunda da interim producerla noktaladım. Hı -hı. Çıktığım noktada öyleydi. Ee, biraz da şeyden kaynaklanıyor tabii. Türkiye'de bu işin ne kadar bilinmediğini gösteriyor benim. Bu kadar hızlı yükselmiş olmam. Gerçekten Hı -hı. bu bahsettiğim title'larda görev yapabilecek insan sayısı çok az. Çok az kişinin tecrübesi var. Hı -hı. E, çünkü startupların belli bir noktaya gelmesi gerekiyor burada tecrübe kazanabilmesi için ve Türkiye'de bunu yapabilen çok az şirket var. Pickner gerçekten bu az şirket biri. Hı hı. hani belli bir noktaya getiriyorlar sonra ölüyorlar. Peak Games ölmedi hala devam ediyor ve büyümeye de devam ediyor. Hı hı. E, dolayısıyla çok önemli bir tecrübe var Peak Games içinde. Peak games'e çalışmış elemanların e, ekosisteme getirdiği çok ciddi bir birikim var şu anda. E, ben de onlardan faydalandım. Bu anlamda baya e, mutluyum çok minnettarım hatta Peak Games'e. E, güzel işler yapıyorlar. Ben çıkarken de yapıyorlardı. E, alan, e, odaklarını biraz daralttılar şu anda. Çok fazla geniş alana hmm. açılmışlardı. Şu anda mesela işte benim ayrılma sürecimle beraber strateji alanından çekirdiler şu anda. Hmm. E, genelde arcade oyunlarına ve board game daha doğrusu işte tavla okey okay tarzı oyunlara hmm. şey yaptılar. Fokus daraldı biraz. Dolayısıyla daha iyi işler yapacaklarına da inanıyorum şu hmm. an. E, yurt dışı pazarlarına ağırlık vermeye başladılar. Mobili ağırlık vermeye başladılar. İkisi de çok doğruydu bence. Hmm. E, çünkü çok çok büyük bir pazar var. Yani Amerika mesela bütün olay Amerika şu anda. Ve yani Amerika'ya girmesi gerekiyor e, Peak Games'in. E, doğru adımlar atıyorlar. Bence daha da iyi olacak. E, hala takip ediyorum heyecanla. Hı hı. Sen MidCourt Stüdyo'daydın. Evet MidCourt strateji oyunları yapıyordun. Orada. Aynen öyle. Üç sene boyunca stratejide kaldım. Dolayısıyla benim de tecrübem o alanda gelişti. Evet hala da şu anda evet. o tarz oyunlar yapmaya çalışıyorum aslında sonra. Peki bundan sonra dijitalle ilgili ne düşünüyorsun? Yani board game'ler okey zaten onun hmm. şeyin gibi hobinin ve hevesin gibi ama dijital tarafla ilgili bir şeyler. Evet, şu an şey. fikir kovalamaya çalışıyorum. Yani çok net ne yapacağımla ilgili bir şey yok kafamda. Yani oyun yapıyor olacağım ama işte dijital ne olacak? Board yani board game tabii Türkiye'de para kazanabileceğiniz bir Doğru. şey de değil şu anda. Dolayısıyla board game biraz Kendine eğitmek, Hı -hı. E, hobi arası bir durumda benim için. E, zevk alıyorum, kendimi de geliştirdiğimi hissediyorum ama esas e, yani kendinizi geçindirebileceğiniz iş muhtemelen dijitalden çıkacağı için Doğru. o fikirleri kovalamaya çalışıyorum. Aklıma gelen şeyleri hayata geçirip e, fan faktörü aramaya çalışıyorum. Eğlenceli bir şey bulursam onun üzerine gideceğim mittefelen. Şu an e, o arayış içindeyim. Okay. Evet. Evet. Biz şu an Şahin'le e, arada sırada bazı oyunlar için buluşup böyle konuşup fikirler <gülüyor> e, çıkartıyoruz. Onun dışında Samcan'a ee. zorla bazı oyunları oynattırıyorum ben. Aynen <gülüyor> mesela böyle hiç anlamadığım abuk sabuk mobil oyunlar falan. Telefonda oyun oynamayı zaten sevmiyorum. Zorla böyle abstract rakamların olduğu hiçbir şekilde anlamadığım <gülüyor> <Sağ olsun>. oyunlar <gülüyor> oynuyorum. Yardımcı oluyor. Ee, şey, peki ne yapacaksın? yani hani e, Şu anda bir girişimci ...olmaya döneceksin gibi anlıyorum ben. Sen kendi Eğer firmanı... bu fikri bulduğuma bu konuda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama Hı -hı. dediğim gibi bu işin biznes tarafında... ...kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Hı -hı. Kendim hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Hı -hı. Ee, o konuda yardım alacağım... ...bir hale getirebilirsem bir fikri... Hı -hı. E, ...o fikrin üzerine gideceğim. Ama henüz o fikri bulamadım. Hı -hı. Iş iş için burada şöyle bir fırsat var. Senin şimdiye kadar tecrübelerin ve yaptıkların birçok insan için şey açısından görülebilir yani. Zaten senin gibi insanlar esas olarak bence eksik. Öbür tarafta biz insanı anlayan insanlar nispeten daha fazla. Çok var, evet. Daha çok var. Ama senin gibi insanlar eksik olduğu için bu konularla ilgili ilginç başarılar çıkmadı bence şimdiye kadar. Şimdi sen bu işe kafa koyarsan ve yanına bence ortalama bir biznes ben gelirse yine bir şeyler çıkabilir gibi düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Kesinlikle. Hı hı. Bence en büyük eksiklerden biri tamamlanmış yani daha küçük bir eksik tamamlanması gerekiyor. Bakalım. Süper. Okey, ee, katıldığın için çok teşekkür ederiz. Biz, ben teşekkür ederim. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen şey, yani e, limitimize gelmek üzereyiz. Biz Hı -hı. de yavaş yavaş kapatalım aslında daha iyi olur. Ee, şey, bu geçtiğimiz hafta bir e, yarışma yapacağız demiştik. E, Tabi takipçi olan e, insanlardan birisine Anderson Horowitz'in Anderson Horowitz, Anderson Horowitz mi? yok hayır yok, Ben Horowitz ben, Horowitz. ben Horowitz. evet ben karıştırdım yazdım. pardon evet. Anderson Horowitz'in ortaklarından Ben evet. Horowitz'in kitabı The Hard Things About The Hard Things'in bir kopyasını vereceğiz dedik 8 kişi kaydoldu arkadaşlar lütfen biraz daha ilgi e, gösterebilirsiniz bunu açıkça söyleyebiliyoruz aynen yani 8 kişi kaydoldu biraz daha ve bu 8 kişinin zaten 5'i çok yakın arkadaşımız o yüzden ben, onları katmadık aynen onları katmadık bu benden zaten kitabımı almışsınız <gülüyor> <gülüyor> kitap yok benim orijinal e, kopyam yok e, Gökhan Turhan adlı arkadaşım kitabın bir kopyasını kendisine e-mail ile iletişime geçeceğim ben önümüzdeki hafta göndermiş oluruz evet ee, tebrik teşekkür ederiz teşekkürler aynen. 8 kişiye de teşekkür ederiz sonuçta tanıdıklarımız <gülüyor> bile olsa bize maillerini bıraklar spendemeyeceğimize emin olabilirler daha fazla kaydolun yani daha da güzel hediyeler gönderebiliriz bu hafta için bir şey verme fikriniz var mıydı? Aa, bu hafta için yok aslında ben bu o zaman hafta... bir sürpriz yapayım bu hafta için Okey. bence 5 tane elemental verelim biz oha o. süper <gülüyor> tamam çok iyi o Öyle zaman ne diyelim ilk kayda olan 5 kişiye mi? Ee, ee, yine çekiliş yapabiliriz. Tamam okey. Çekiliş yapacağız yine bu haftada. Ve katılan 5 kişiye Şahin'in yapmış olduğu Elemental'a bu oyunun bir kopyasını göndereceğiz. Aynen. Süper oldu Şahin çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yine Yeter spontane bir az. şekilde oldu. Ee, ee, o zaman daha yüksek seviyelerde katılım bekliyoruz. Yani 5'in artı 8'leri geçiyor. En az, az şey. 5 olmak zorunda. Yani 5 olursa herkese <gülüyor> vermiş olacağız çünkü. Bizi bu hafta dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, bize e, Tumblr'dan erişiyordunuz ama şimdi yeni bir web sitesi yaptık. Web sitesinden kaydolabilirsiniz. Oradan comment bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'tan, Twitter'dan, SoundCloud'dan bize erişebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de SoundCloud bazı kişiler evet. erişemiyor. Bunu fark ettik ve e, dinlenemediğini fark ettik. Mesela annem dinleyemiyormuş. E, ondan dolayı web sitesine ayrıca bir link koyduk. E, buradan... E, Farklı bir yerden de dinleyebilirsiniz yani. Dediğimiz gibi bu hafta kaydolan 5 kişiye Şahin Yalabı'nın yapmış olduğu Elemental adlı oyunun bir kopyasını göndereceğiz. Kaydolursanız çok seviniriz. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.